Açık evet Açık Radyo, Açık Gazete ve şimdi biraz önce anonsunu da yapmaya çalıştığımız gibi Dünya Mirası Adalar girişiminden dostlarımız Asu Aksoy ve Alp Orçun'la adalarda neler olup bitiyor hem teknik olarak hem de bunun nasıl bir... ...mahvedilmesine yönelik herhangi bir şeyi nasıl önleyebiliriz... ...katılımcı girişimle nasıl mücadele edilebilir... ...her iki yönlü de konuşmak üzere... ...konuşuyoruz, hoş geldiniz... Hoş, hoş bulduk. bulduk... Hoş geldiniz... Evet, şimdi bir kere biraz karmaşık bir durum var... Ee, ...teknik olarak neler... ...yeni hukuki düzenlemeler... ...adalar nüfusu işte beş kat artacak... 2 B arazilerine günübirlik tesis yapılacak... ...filan gibi... Epey şey çıktı ve adalar savunmasından da e planı bilgi notları diye uygulama e planı bilgi notları diye e, ilginç bilgiler var. Biraz bunları aydınlatır mısın bize? ya? Tabii şimdi dünya mirası adalar girişiminden aslında Yalnız. kısaca bir başlayarak Lütfen. oradan bir girelim evet, oradan diye düşündük. Girelim. Belki Alp o konuda böyle bir giriş yapar. Olabilir. Ee, adaların e, kısa vadede üzerinde yaşayanlara e, refah sağlayıcı e, ve kendi e, işlevlerini yerine getirici olmaktan uzaklaşacağı endişesiyle bir araya gelen e, bir grubuz. Dünya Mirası Adalar grubu. İstiyoruz ki e, bu amaçla e, başladık. ve Bu yolda e, UNESCO Dünya Mirası listesine Gerisi, alınabilirse adalar bu sağlanabilirse tabii bu çok uzun bir prosedür gerektiriyor ve adalıların e, katılımını gerektiriyor. Yani bunu e, dışarıdan bir güç olarak yapmak mümkün değil. Aynı zamanda e, sadece sivil toplum da değil belediyelerin yani yerel yönetimlerin ve merkezi yönetiminde bu konuda ...istekli ve çalışkan olması gerekiyor. Çünkü çok uzun bir Zorlu iş. bir süreç. Evet. Ayvalık'tan çok iyi evet, biliyorum, takip evet, ediyorum evet. memleketten. Onun için e, biz bu yolda çalışmaya başladık. Tabii hemen e, başlar başlamaz da... E, ...kucağımızda bu e, plan meselesini bulduk. Aslında bu koruma amaçlı bir plan olması gerekirken... ...bir imar planı anlayışıyla hazırlanmış olduğunu gördük ve şimdi bu konuda da çalışıyoruz. İşte geçtiğimiz pazar günü adada e, sivil toplum kuruluşlarının e, bir araya geldi, bir toplantı yapıldı ve ortak bir çalışma planı yapıldı. O toplantıya katılan Asu bunu e, gayet iyi anlatacaktır. Dünya mirası Girişimi olarak aslında geçen yazdan beri biz e, yani bu adaların kültür ve doğal mirasının korunmasının önemini çeşitli toplantılarla anlatmaya çalışıyoruz ve bu konuda da yani koruma maçlı imar planları adalar için yapılıyor işte şu anda e, kimin kimde hangi e, kurum bununla ilgili ne görüş geliştiriyor falan bunları da takip etmeye çalışıyoruz. Nitekim e, işte e, en son artık koruma maçlı imar planı dediğimiz yani bir bölü beş bin ölçü Farklı ölçekler var. Bir daha böyle makro bir ölçek var. Beş bin plan. Bunu Büyükşehir hazırlıyor. Bu şehrin hazırlığı ta 2011 yılında tamamlandı. O plan e, askıya çıktı. itirazlar vardı. Onlara davalar görüldü, bakıldı, düştü falan. Onun beş binin uygulama imar planı, koruma uygulama planı ise bir bölü binlik plan oluyor. Bunu da ilçe belediyesi yapıyor. Yapıyor ya Asun da bu konuda bir ufak şey verebilir misin? Bilgi notu, yani bin, bin. beş bin ve bin ne demek? Yani beş bin daha makro ölçekli, yani parsel ayrıntısına girmeden daha Hı. ilkesel, daha yön verici ilkelerin ne olduğunu, işte adalarda konut alan, yeni konut alanı açılacak mı, açılmayacak mı, nüfus Hı. ne olacak, ne olmayacak işte adalar geçimini neyden sağlayacak gibi bütünlüklü bütün konuları aslında dikkate alan hem ekonomik hem sosyal hem kurban, bu beş bin olan mı? bu beş bin planı. yani harita Şimdi, ölçeği gibi düşünülürse evet. bir bölü beş bin e, küçültülmüş bir harita çok şeydir. Üstten bakar. Yani. Evet. Ama bir bölü bin olduğu zaman işte söylediği uygulama gibi artık, artık uygulama ölçeği. Arsalar, hmm. yapı yerleri bilmem hepsi hmm. görüyoruz. Yollar. Evet, Yollar. Ama tabii şimdi bir bölü bin planının bir plan notu var. Aslında o plan notunda ya da plan raporu pardon raporda bu 5000'deki ilkeler daha ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Ondan sonra bir de Plan notları denen yani işte tek tek her konu işte güne birlikti, turizmde bunlar nerelerde olacak, kaç hektar evet. olacak falan gibi bunların daha ayrıntılı bir çizime söz konusu oluyor. Bu uygulama planı işte 38 paftadan oluşuyormuş bunu e, öğrendik. Bu paftalar üzerinde lejantlar oluyor. Yani işte nerede ne olacak, işte ne kadar yükseklikte, maksimum yüksekliği ne olacak, işte inşaat alanı ne olacak filan gibi. Bunlar binde e, nasıl uygulamaya dönük ayrıntılandırılıyor. Evet. Şimdi e, yani biz tabi sivil toplum olarak şöyle bir sorun var. E, bunu e, adalardaki çeşitli sivil toplum kuruluşları epeydir söylüyorlar aslında. E, bu planların gerek 5000 planının hazırlık sürecinde ve özellikle de bu 1000'in hazırlık sürecinde kanunlar ve yönetmelikler aslında sivil toplumun katılımını Öngören Görüyor, evet. ayrıntılı bir şey, e, ayrıntılı olarak bu katılımın sağlanmasını düzenliyor. Evet. Yani önden işte raporlar yollanmalı, e, sivil toplum kuruluşları davet edilmeli, işte birlikte toplantılar yapılmalı. Çünkü aslında tabii burada bir korumadan bahsediyoruz. Koruma korunacak bir alandan bahsediyoruz. Çünkü aslında adalar bu bir, sit, evet. Çünkü yani evet. adaların korunacak alanı olduğu... Orada e, onların sit alanı olarak ilan edilmesinden belli. Yani bu en yukarıdan en aşağı kadar böyle bir kabul üzerine yapılması lazım. Korumak adaları. Bu noktada bir soru sorabilir miyim acaba? Yani şu andaki güncel durumuna baktığımız zaman adaların böyle bir talep var mı? Yani nasıl bir problem var ve nasıl bir ihtiyaca hitaben hmm. böyle bir de değişikliğe gidiyor? Böyle bir tartışma ortaya çıkıyor acaba? Yani bir planlama talebi var mı diye soruyorsunuz evet, herhalde. Ben... En son e, adaların koruma e, planları ta 94'te yapılmış. Yani 94'te tamamlanmış. Ve o zamandan bu, zona, bu zamana 35 yıla yani, geliyor yani. E, çok vakit geçmiş <gülüyor> ve e, işte geçici yapılaşma koşulları denen yani aslında bu planın e, güncellenmesi gerekirken işte güncellenemediği için böyle bir ara geçiş dönemi oluyor. E, bu geçiş dönemi çok uzamış. Dolayısıyla yani o eski planın şimdi günümüz koşullarında güncellenmesi gerekiyor. E, tabii yani e, bir yer yaş yaşayan bir yer adalar. Burada evet. e, nüfus var, gelen işte sayfeyciler var, günübirlik gelen insanlar var filan. Yani günümüz koşullarına uygun bir şekilde e, bu koruma planının yeniden e, revize edilmesi, ele alınması gerekiyor. Şimdi aslında bu çok e, evrensel bir soru ya da sorun. Orada böyle bir talep var mı? Ee, i̇nsanlar çoğunlukla kısa vadeli çıkarlarını düşünüyorlar. Ee, bu böyle ee, ve o nedenle de işte böyle çok böyle turist gel, gündük, gündelik turist geliyor olması, efendim ev kiralarının yükseliyor olması e, falan e, ilgili adada yaşayan insanları şu sırada belki de memnun ediyor. Fakat biraz daha ileriyi görmek, görmekle kendini görevli hisseden insanlar var dünyanın her tarafında. Ve bu insanlar da görüyorlar ki beş sene sonra bu artık sürdürülemez hale geliyor. Yani burada bir sürdürülebilirlik sorunu var. Beş sene sonra bu böyle gidemez artık. Adalar bitiyor. Yani hızla kalabalıklaşıyor, pisleniyor, tahrip oluyor. Turistik önemini de kaybediyor. Yani şimdi turist geliyor diye seviniyorsun. Ama beş sene sonra or oraya yani. İşte bunun için korunma zaten evet, ha, muazzam bu zaten. bir zorunluk evet, halinde. Evet. Yani Ayvalık'tan gayet iyi bildiğim bir şey. aynı büyük sorun orada da evet. vardı tabii. Ayvalık büyük bir ilgi görüyor ve o yüzden de yok oluşa doğru gidiyor. Evet. Adalar unutmayın büyük bir mega dünya mega şehirleri arasında nüfusu itibariyle en büyükleri arasında yer alan İstanbul'un hemen bir buçuk saat dibinde. Evet. Dolayısıyla e, gerçekten e, günü birlik mesela ziyaretçi sayıları açısından işte hafta sonları ortalama 2017'deki şey rakamlar, 2017 değil pardon ta 2008'deki rakamlara göre 30 bin kişi günde hafta sonları e, ortalama olarak böyle bir rakam çeken bir yer ki bu ikimizin sekiz rakamı yani bugün çok daha yüksek bir rakama Yok, tamam. ulaştı. Dolayısıyla yani bu bayağı bir ek, küçük şehir ilavesi gibi yani. haline geldi. Evet. O dönem 94'ten bu yana aslında belki hatırlarsınız eskiden adalar öyle çok da konaklamalı turizmin yani yurt dışından gelen turistlerin pek de uğramadığı bir yerdi. Pek evet. bilinmeyen bir yerdi. Evet. Aslında 2010 senelerinden sonra böyle bir turizm destinasyon yeri haline geldi ve çok sayıda e, paket turlar e, adalara, işte bayraklarla böyle evet. turizm firmalarıyla birlikte gelmeye başladılar. İçen hafta o e, gündelik turist getiren şirketlerin oradaki insanları arasında silahlı kavga evet. çıktı. E, evet. Evet, yani <gülüyor> bu, <anında>. evet çok acayip. <gülüyor> gelen işte bu kadar ziyaretçinin e, nasıl yönetileceği, e, bu adalar bu, bu ziyaretçi yükünü nasıl kaldıracak ve buradaki hem kültürel miras var, hem doğal miras var. Adaların çok büyük bir alanı aslında ormanlık alan. Ee, neredeyse %70'i falan gibi bir alanı aslında ormanlık. Yani bu ormanlar nasıl korunacak, bu gelenler nasıl buradan memnun ayrılacaklar ve de üstelik buradaki miras değerlerini biraz bilerek ayrılacaklar. İşte burada yaşayan insanlar, yerel insanlar buradan nasıl e, ekonomik olarak sosyal olarak memnun bir şekilde yaşayacaklar. Bunun da refaha yükselecek. Evet. Peki bütün ben bu şeyler şeyde... ya yani bütün bu endişeler aslında bir araya geliyor ve bu koruma planları aslında normal alanlarda yapılan imar planlarından farklı olarak aslında korumayı öne koyması öne gereken yani şimdi peki şeyi sormak diye istiyorum diye ben bu gereken. ne zaman e, bir e, takvim var ve yakında gelecek gündeme geldiğine göre biraz evet. da bunları konuşalım yani bu bin ölçe bire bin ölçeğli koruma amaçlı denen plan e, şu anda koruma kurulunda koruma kurulunda ve yakında da Askıya çıkacak askıya çıkacak evet. değil mi evet yani ne zaman askıya çıkacak daha henüz bilmiyoruz koruma kurulu şu anda inceliyor. Bu arada şöyle bir teknik detay da var. Yani e, koruma kurulları kentsel sit alanlarına artık bakıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma kurulu. Bölgeye koruma kurulu. Kentsel sit alanına bakıyor. Doğal sit, doğal koruma alanına, yani ormanlar doğal alanlarla ilgili koruma e, konularını çevre baka çevre ve şehircilik bakanlığının komisyonu bakıyor. Ha, iki, yani ayrı, böyle i̇ki ayrı şey komisyon var, var. Bu da tehlikeli evet. bir şey tabii çünkü bir arada koordone edilmesi kolay olmayan bir şey değil mi? Evet, evet, yani burada planı yapan e, ilçe belediyesinin tam da bu koordinasyonu sağlayacak bir perspektifle bu süreci yönetmesi gerekiyor. Bütüncül Şu olarak anda, bakılması evet. lazım bunu. Böyle parça parça, yani e, ormanları korumak ayrı bir iş, efendim şeyleri, binaları korumak ayrı bir iş falan gibi bakılmaması evet, lazım. Evet, anladığımız kadarıyla en başta yani beş binlik plan zaten bütüncül yapılmış bir plan. Evet. Ardından binler de... Yine e, bütüncül bir şekilde bakıldığı söyleniyor. Şimdi bu kentsel sitle ilgili olan kısmı şu anda koruma kurulunda ve yakın bir zamanda askıya çıkacak. Askıya çıkması ne demek? İşte kamu e, artık görebilecek insanlar, yaşayanlar, herkes bu askıdaki planlara bakıp Oradaki kararları e, etkileyebilecek de. bir aylık bir süre var çok kısa bir süre bu süre aslında. Yani 2017 İtiraz, sonunda askere çıkabileceği ihtimalinden bahsediliyor e, ve ondan sonra da bir ay yani bir Ocakta evet. Ocak sonunda bitmiş olacak. Yani böyle sivil bir durum. Toplum Elimizdeki verilerden yola çıkarak işte Dünya Mirası Girişim Grubu, adalar savunması falan gibi bir sürü çeşitli adalar kültür derneği falan bir sürü dernek var aslında adalarda evet. çeşitli perspektiflerden uzun senelerdir bu konuları takip eden. Şimdi elimizdeki verilerden yola çıkarak yani işte 5000lik plandan yola çıkarak çeşitli komisyon büyük komisyon raporları var. Ee, işte belediye meclis kararları var falan. Oralardan çıkarak Bu plan neyi öngörüyor diye Böyle bir e, akıl yürütmesi içindeyiz şu anda evet. Aslında işte en başta söylediğim bu Katılım meselesinde eksiklik var Bu eksikliğin bir an evvel Tamamlanması gerekiyor yani Hayati yani bize, olan o değil mi demokrasi açısından öyle. da öyle. Tahmin ben... eder bir durumda Olmamamız lazım Aslında ilçe belediyesinin e, Kent Konseyi'nin belki moderatörlüğünde e, bir e, bilgilendirme, tartışma, bütün tarafları bir araya getirdiği hemen ha, yani bunu yapılması şimdi lazım. Bunu zorlamak için ne yapılması gerektiğini e, sormak istiyorum. Birazcık daha vaktimiz var ama yani diyor ki mesela Adalar e, savunmasının metninde işte bu yerel belediyenin binlik planlarında da e, koruma değil, kullanma alanı haline getirilerek eğlence ve rekreasyon alanı olarak vurgulanıyor. Yani bir çeşit rant imkanlarının artacağı falan. Peki bu, bu gelişmeyi önleyebilmek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi e, yani planda evet e, diyor ki e, şimdi burada yaşayan insanlara yönelik olarak burada yaşayan insanların ekonomik refahını arttırmak için hem yaz hem kış bir gelir sağlamak lazım. Bunu nereden elde edeceğiz? İşte bu turizm gelirini çeşitlendirmemiz gerekir diyorlar. Yani insanlar sadece yazın belli aylarda değil daha geniş bir sürede gelebilmeliler, ziyaret edebilmeliler. Bunun için diyor işte adalarda farklı temalar başlığı altında. Mesela Kınalıada'da daha böyle spora yönelik olarak işte Burgaz'da kültür sanat ondan sonra. Evet, Burgaz'da böyle bir kültür parkı işte Büyükada'da bir eğlence ve rekreasyon alanı işte Heybeli Adada sanatoryum alanını kullanarak yine böyle bir sağlık. sağlık alanı gibi böyle bir takım. Tırnak içinde cazibe alanları. Evet, evet tematik alanlar belirliyor ve oralara işte böyle çeşitli konular yüklüyor. Bu temalara kim karar vermiş peki? E i̇şte bu temalara aynen e, bu Ana planı temel. yapan e, firma da. karar veriyor. Yani nasıl bir karar firma, veriyor? Bu firmaya yaptırılıyor. Bu bir bölü binlik plan. Yani aslında ada belediyesini yapmayı, ilçe belediyesinin yapması gereken plan bir şirkete yaptırılıyor. Iı, ...taşer ona yani yaptırılıyor. Ve tabii ıı, onlar da... ...bence son derece iyi niyetli olarak... ...kendi ıı, öngörüleri... çerçevesinde ...ama çok kimsenin fikri olup olmadığını ...düşünmeden, adalarda yaşayanların da... ...çok fazla bilgisi olmadan... ...böyle bir tercihte bulunuyorlar. O arada sen o ol, sen de bu ol, sen de bu ol. Burada yani Türkiye'nin şey yönetimi gibi bir şey aslında. Evet, ve mesela şeyden <gülüyor> çok iyi bildiğimiz... ...bu yakınlarda... Evet. Kabataş'ta Mart'ı evet. yerlerin şey merkezi işte ne merkeziyse transfer onları merkezi, transfer transfer merkezi <gülüyor> adını da tutamıyorum aklımda. Yani hiç kimseye bütün isyana rağmen orada insanların sayısı binlerce dilekçesine rağmen hiç kimseye danışılmadan bir özel firmayla ...halledilme yoluna gidildi. Halbuki İstanbul Belediye Başkanı otobüs durağını bile soracağız demişti. Evet demişti tam tersine işte burada da önden korkuluyor herhalde tabii adalar meselesinde de aynı durumdan korkuluyor. Yani. Ama adalarda yaşayan insanların da hiç değilse haberdar olabilecekleri kendi arasında bir iletişime var galiba ki... ...adalar savunması da bu şekilde doğdu diye biliyorum ben. Evet yani canlı bir sivil toplum var... Bu... Planlar tabii ki insanların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek evet. dergeler. Dolayısıyla şimdi sivil toplumun aslında ilçe belediyesinden bir bilgilenme, katılım. Yani bu noktada şeyi askıya beklemeden aslında tam da bu noktada plan raporunu birlikte tekrar konuşabilmek, bu kararları tekrar değerlendirmek. Çünkü koruma kurulunda incelemede şu anda yani. Aslında tam da bu noktada tam, sevme tam noktaları şey yapabilir. Yani işte ee. Adalar savunmasının söylediği şeylerden önemli bir nokta da şu yani adalar halkının bilgilendirme tartışma denetim ve katılım çağrılarına olumsuz yanıt verdi diyor. En önemlisi bunun kırılması gibi geliyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÇSB ne bilmiyorum ve çeşitli piyasa aktörleriyle çalışmayı tercih etti diyor. Çevre aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de Adalar Belediyesi'nin çalışmalarında bu katılımı sağlayacak işlerin yeteri kadar yapılmamış olduğunu bildirerek planında bu konunun tamamlanmasını istiyor. Aslında. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki tavrı daha şey. Komisyon raporunda Komisyon. bu konuya evet. dikkat çekmişler. Yani yeteri katılım sağlanmamış evet, diye. Büyükşehir evet Evet. Hı. Dolayısıyla aslında ilçe belediyesi gerçekten bu konuda çok daha proaktif olması gereken belediye şu noktada ve derhal aslında tam da bu inceleme sürecinde Müdahil bu sağlanabilir. Evet. Şimdi burada çok önemli gerçekten konular var. Yani işte bu önümüzdeki adalar savunması raporunda da söyleniyor. Yani koruma kullanma dengesi deniyor hep. Evet. Böyle yerlerdi Yani korumayı sağlayacağız ama e, tabii burada da. yaşayanlar var. Bu yaşayanların da kullanımı, işte ekonomik refah söz konusu. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız diye bir hep şey vardır. Nasıl diyeyim? Cümle böyle açılır. Şimdi biz bilgilerden hakikaten yani bu kullanma odaklılığın yani rekreasyona yönelik günübirlik turiste yönelik konaklamalı turizme yönelik kararların ee, ön plana çıktığını görüyoruz. Bu 5000 binlik raporları falan baktığımızda e, işte demin de anlattığım bu tematik alanlar buraya gelecek günübirlik ziyaretçiler e, işte bu tematik alanlarda mesela e, konaklamalı turizm için yapılar yapılabilecek. Bunların hepsinin kuralları var. Yani ne kadar büyüklükte olabilir evet. vesaire sınırlamaları var ama yine de yani bu alanlarda bu tematik alanlarda işte konaklamalı turizmi teşvik etmek. Evet. Ee, İnsan da yani korkuyor. Evet. Yani da acaba... gibi bir örnek var hala. Evet. Evet, tabii. Var. Yani acaba adaların e, ekonomisini geliştirmenin tek cevabı bu mu? Evet. E, başka gelir kaynakları yok mu? Adaların aslında tarihinden gelen bir takım ekonomik faaliyetleri varmış. E, i̇şte balıkçılığı Bahçecilik, var. Bahçelik evet. var. Bah bah çiçekçilik var. var evet, çiçekçilik. Evet. Geçen gün birisi anlatıyordu. E, bahçelerden güller ee, toplanıp İstanbul'a yollanırmış. Evet. Burgazada'nın bir bölümü e, şeydir. E, eski çiçekliktir. E, yani şeyler. E, bu Nergis falan. Nergis falan gibi çiçeklerdir. Ve orada hala o eski tohumlardan zaman zaman pırtlayan e, şeyler vardır. Çiçekler vardır o bölgesinde. Çok kendine özgü bir ekolojik e, çok, alan çok, zaten. Çok. E, siz de konuşuyoruz. Yani dört adadan bahsediyoruz. Evet. Büyükada, Heybeli, Burgazada ve Kınallıada fakat kaygılar da belirtiliyor. Yine adalar savunmasından yani 2000 bin metreyi Heh, kareyi aşan parsellerde şey. yeni yapılaşma izinleri evet. vermesi Şimdi bir. Bu, evet. ikincisi bodrum katları iskânı açan e, konut yapılaşma koşullarının birkaç yetkilinin insafına terk eden diyor. Burada da antidemokratik bir şeyden bahsediyor. Yani sonuçta kültürel ve mimari mirasın kaybedilmesi riski var. Çünkü büyük bölümü 2B orman arazilerinin büyük bölümü de eğlence amaçlı ve tesislere açılabilir. Doğal ve kültürel çevrenin korunması için de bir önlem perspektifi yok deniyor şimdi. Evet, şimdi bu 2000 metrekare alanı olan ama tescilli binaların arsaları yahut bahçeleri üzerine yeni yapı yapma izni verilmesi Erenköy civarındaki orada çünkü uygulama bu. Aynı bu uygulama iki dönümü geçince yeni bina siteler yapıldı Erenköy'de. Evet. Böyle güzel eski üç katlı en çok köşklerin arkasına bakın siteler yükseliyor. E, Yağda tek bina böyle gö göğü deliyor. Aynı <gülüyor> tehlike burada da şimdi. Aynı yani Eren bu olabilir. Köyt, benim bu özellikle olabilir. çok iyi bildiğim bir yer, evet yani aklı almaz bir yani, bozulmaya yıpranmaya örnek bu yani gözlashmaya. 2000 ulaştı. metrekare üstü alanlarda ilave bir yapı yapılabilir. 4000 metrekare Hı. Hı. ve üstü alanlarda e, daha fazla yapı ilave e, binalar yapılabilir gibi. Aslında bu parsellerin tescilli mi tescilsiz mi olduğu, bu artı ne kadar bina yapılabileceği bunlar belirtilmemiş ve bu, buraların eğer tescilli parsellerden bahsediyorsak tam da o tarihi değerin aslında bölünmesinden, parçalanmasından bahsediyoruz. Bu belki şeyle de ilgili birazcık hani bu nüfus konusunda da biliyorsunuz işte beş kat artacak. Deniyor. deniyor. Yani aslında bunların hepsi projeksiyon. Yani 2025 yılı için plan böyle bir nüfus projeksiyonu yapıyor. Şimdi burası için aslında bir doyurulmuş nüfus kavramı kullanıyor. Yani burada yeni bir nüfus gelmesi teşvik edilmiyor. Mevcut nüfusun kendi artışı değerlendiriliyor. Artı boş parseller, işte bodrum katları falan gibi yani mevcut parseller üzerinden nüfus acaba ne olur diye bir projeksiyon yapılıyor ve ya yani bugün mesela açtık işte adalar 16 bin gibi bir rakam deniyor nüfus evet. ya yani bunun işte e, sayficilerle birlikte işte projeksiyon 52 bin plan gibi bir şey pro ediliyor e, ya yani projeksiyon olarak bunun içinde sayficiler de var e, işte yani burada tabi Evet endişe konusu olan Hani bu e, nüfus Yine de bir artıştan bahsediyoruz. Evet. Bu nüfus e, işte buradaki boş parseller ne kadar, bodrum katlarına işte şey vermek, e, dubleks konut yapılabilmesi, işte bu 2000 bin metrekare üst parsellerde ek bina falan bunlar hepsi birer endişe konusu buralarda binalaşmayı şey yapacak, önünü açacak. E, işte tarihi miras parsellerini bozacak. Evet. Tehditler yani, yani altyapıyı doğrudan değiştirecek olan şey sadece evet. bina üzerinden değil bir de o yetebilecek mi şu andaki evet. altyapısı yetebilecek mi adamların. şimdi bile sanırım. çok e, iyi bir altyapı olduğu söylenemez. Yani kanalizasyon sık sık şeyler ah. sorun yaratır. İşte su e, öyle elektrik öyle. Yani İstanbul'un çözülmüş görünen sorunlarının bir kısmı adalarda tam çözülmüş evet, Tam değildir. bir mikrokozmos yani. durumu yaşıyor. Yani bu planların aslında koruma amaçlı yapılması demek yani buradaki biz bu değerleri nasıl koruyacağız? Yani hangi parayla? Hangi katılım mekanizmalarıyla? Hangi aslında akıllı? bunların <gülüyor> tanımlanması evet. gerekiyor gerçekten evet. ve maalesef Evet, bu planda bunu e, göremiyoruz. Programı bitirirken yani şeyi son bir kez vurgulamakta yarar var. Bunu ancak e, tabandan yükselen ve katılıma dayanan bir hareketle e, halledilebileceğini her zaman olduğu gibi bir kez daha söylememizde yarar var. Bir şey söyleyeyim. Yani şu anda altın yumurtlayan bir tavuk var. Şu ya da bu ölçüde altın yumurtluyor adalar. Şey için, orada yaşayanlar için. Bunu kesmek olur tehlike bu böyle bir bozulma bu böyle bir planlama anlayış ama bunun çok dar zamanda kısa evet. pas yani ciddi bir mücadele gerektirdi açık bunu konuşmaya devam ederiz herhalde zaten sizin dünya Mirası adalar diye programımız her, her salı, salı, salı kullanır konuşuyoruz, her konuşuyoruz. Salı. <gülüyor> devam edelim <İki> konuşmaya de. <gülüyor> ben mücadeleye de devam başka bir şey söyleyecek yok Asu Aksoy ve Alport'un çok da teşekkür ederiz bunu konuşmaya devam edeceğiz evet bu şekilde de programı bitiriyoruz bir şey çalabilecek zamanımız var mı kayetano ve losu ile bu seferde bir tane daha çalalım ve bitirelim 75 yaşındaki usta ozan diyebileceğimiz aynı zamanda aktivist kayetano Veloso'nun. losu'nun Fina Estampa adlı ince mühür anlamına gelebilecek ince yönü işin hoş bir doğa tasvirleriyle giden ama dalga da geçen bütünüyle bir hoş yürüyüş şarkısı. Ee, onunla da bitiriyoruz. Ee, Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveros y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, estrociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la se ríe. Y la ventana se agita cuando por esta vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar Te llevas esos vergüenes a los patios encantados te llevas a las plazuelas y a los amores soñados veredita que se arrulla con tafetanes bordados tacón de chapín de seda y fustes almidonados es un caminito alegre con luz de luna o de sol que es de recorrer cantando por si te pueda alcanzar fina estampa caballero quien te pudiera guardar Fina esta caballero caballero de fina estampa un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera mas hermoso ni mas luciera caballero en tu andar andar reluce la será al andar andar